D. PKK'de yeniden yapılanma görevleri ve komagel dönemi PKK adına geliştirdiğimiz değerlendirmeler, eleştiri öz eleştiriler ve yeniden yapılanma sorunlarına ilişkin yaklaşımlar, görevler konusunda bizleri aydınlatıcı ve uyarıcı kılmaktadır. Demokratik çözüme ilişkin değerlendirmeler ise komagel konusunu daha iyi anlamamıza imkan sunmaktadır. 1. PKK adına yeniden yapılanmaya giderken, Eski yapılanmanın neden işlevsiz kaldığını çok iyi bilmek ve göz önüne getirmek gerekir. Eski yapılanmanın üç temel noktada temel eleştirisini yaptık. Birincisi, parti kavramının, devlet kavramının bir uzantısı ve ulaştıranı olarak esas alınmasıydı. Devlet odaklı parti olmanın, demokratikleşme, özgürlük ve eşitliğin öz ve biçimsel gelişmesiyle diyalektik bir çelişki içinde olmasıydı. PKK'de kendini bu anlayıştan tam anlamıyla kurtaramamıştı. İkinci öz eleştiri konusu iktidara bakıştı. İktidar olmaya göre şekillenmiş bir partinin toplumsal demokratikleşmeyi hep gerileteceği, işletmeyeceği hususuydu. Buna göre yetişmiş kadrolar halka dayanmak yerine ya bizzat otorita olmaya ya da otoritelere dayanmaya ağırlık verirler. Onlara hep çekici gelen iktidarın rantlarına dayalı, cazibeli yaşamdır. Bu yaklaşımın üç önemli devrimci akımı, kapitalizmin mezheplerine dönüştürdüğünü vurguladık. Real sosyalizmin, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluş akımının, demokrasi yerine, erkenden iktidarı esas almaları, önce yozlaşmalarına, sonra da kapitalist sistemin, birer yedeğine dönüşmelerine yol açmıştı. Üçüncü öz eleştiri, savaş konusunda yapılmıştı. Savaşın doğasını tanımadan, ne çeşit olursa olsun kutsal bir araç gibi yaklaşılmıştı. Halbuki hayati zorunlu savunmalar dışında her savaş bir cinayetti. Tarihte tüm sömürücü iktidarların temelinde savaşlar vardı. Toplumsal kural ve kurumlaşmalar savaş endeksliydi. Savaşta başarmak tüm hakların temeli sayılmaktaydı. Bu anlayışında sosyalist ve demokratik olamayacağı açıktı. Sosyalist bir parti demek ki ne devlet odaklı... Ne iktidar amaçlı ne de hepsinin temelinde yatan tayin edici unsur olarak savaşa endeksli olabilirdi. Kendini yeniden tanımlamadan, yeniden bir yapılanmaya gitmesinin tekrar önemli yanlışlık ve hatalara düşürebileceği önemle belirtilmişti. O halde parti tanımlamamız bu öz eleştirilerin karşılığını esas almalıdır. Devlet odaklı olmayan, iktidar ve savaşı yeni toplumsal dönüşümün merkezine koymayan bir tanımlama gerekir. ...son sınıflı toplum sistemi olan kapitalizmin temelinde de iktidar ve savaş olduğuna göre... ...kapitalizmi aşmayı hedefleyen bir partinin iktidarı ve savaşı da toplumun temelinden dışlaması gerekir. Bu ancak toplumun komünal varoluş ve demokratik duruşunu... ...demokratik, özgür ve eşitçi bir topluma dönüştürme ile gerçekleşebilir. Bu unsurlar göz önüne getirildiğinde parti tanımımız demokratik, özgür ve eşitçi topluma doğru... Dönüşmeyi esas alan bir programda bu programdan çıkarı olan tüm toplumsal kesimleri ortak bir stratejiye bağlayan başta sivil toplum örgütlenmesi olmak üzere çevreci, feminist, kültürel, geniş bir örgütlenmeye ve eylem biçimlerine dayanan, meşru savunmayı ihmal etmeyen bir taktiği esas alan toplumsal hareketin kurmay örgütüdür. Parti tanımımızın içeriğine yön veren temel bakış açısı olarak teorimize vereceğimiz ad da bu bağlamda olmak kaydıyla yine eskiden olduğu gibi bilimsel sosyalizm olabilir. Veya sosyal bilimin en kapsamlı genellemesi olarak felsefe, toplumun özgürlük bilinci olarak ahlak ve dönüştürme iradesi demek olan politika üçlüsünün ortak ifadesi olarak demokratik sosyalizm de denebilir. Mühim olan ad değil içerik tanımlamasıdır. Parti teorisiz olmaz. Zihniyetsiz beden düşünülemeyeceği gibi teorisiz parti düşünülemez. Teori, bilimsel gelişmenin en üst genellemesini kapsamak kadar ahlakı ve toplumu dönüştürme iradesi olarak politikayı bir sanat olarak kavramayı içermek durumundadır. Partinin zihniyeti, sosyal bilimi, ahlakı ve politikayı birlikte sürekli kullanarak toplumsal dönüşümü kendi kendine yürüyen bir olgu haline getirinceye kadar... ...kapitalist sistem altında yaşadıkça gereklidir. Zihniyet partinin anlam gücüdür. Parti zihniyetinin sosyal bilimi çok iyi kavraması gereği açıktır. Tüm bilimsel gelişmeyi kapsayan, bilimlerin en son tamamlayanı olarak... ...sosyal bilim, dönüştürülmek istenen toplumun aydınlatıcı gücüdür. Eskiden mitolojik, dinsel ve felsefi ekollerle aydınlatılmaya çalışılan... ...toplumsal olgu, uzun yürüyüşünde sınırlı da olsa... ...sosyal, bilimsel bir izaha kavuşmaya yaklaşmıştır. Toplumu bilimsel kavramak büyük bir güç verir. Bu anlamda sosyolojiyi sınırlı da olsa kavramak... ...toplumsal dönüşümün en güçlü yanıdır. Fakat bu yetmez. Şu hususu iyi bilmek gerekir ki... ...insanlık tarihindeki tüm mitolojik, dinsel, felsefi ve bilimsel çalışmalar... ...son tahlilde toplumsal kaynaklıdır... ...ve toplumun gerçeğini, sorunları ve çözümlerini aydınlatmak ve gereklerini yerine getirmek için inşa edilmişlerdir. Toplumdan ayrı bir varlıkları yoktur. Toplumu anlamadan ne bireyi ne eşya ve doğayı hakkıyla kavramak mümkündür. Toplumun başına gelen insansal felaketlerin temelinde savaş ve iktidarlar, devlet, cehalet ve zorbalık yatmaktadır. Ancak toplumu kavradıkça bu cehalet ve zorbalık kurumlarını aşabiliriz. Devlet, iktidar ve savaş analitik zekanın sapık ürünleri olduğu halde aşılmaları da ancak analitik ve duygusal zekanın el ele vermesiyle mümkün olacaktır. Devlet, iktidar ve savaş dolayısıyla barış meselesiyle uğraşanlar toplum kavramını mutlaka yetkin ve yeterli kılmaya öncelik vermelidir. Ahlak da parti zihniyetinin ayrılmaz bir parçası olmak durumundadır. Ahlak aslında... Toplumsal özgürlüğün gelenekselleşmiş biçimidir. Son tahlilde bilinçtir. Ahlakı kalmamış toplumun özgürlüğü de bitmiş demektir. Ahlaksız toplum bitmiş toplumdur. O halde toplumu dönüştürme çabalarında ahlakı esas almak, ahlaksız olmamak vazgeçilmez bir ilkedir. Ahlaka yer vermeyen sosyal akımların kalıcı olmaları beklenemez. Toplumu dönüştürme kararlılığı olanların özgürlük ahlakıyla bağlarını... ...asla yitirmemeleri gerekir. Zihniyetin politik irade ile ilişkisi eylemsellikle ilgilidir. Kavramak, ahlakilik ancak eylemsellikle bütünleştiğinde değer taşır. Çözüm gücüne kavuşur. Politikasız ahlakilik ve bilimsellik aldatmacalarla doludur. Kesinlikle egemen tahakkümcü güçlerin adına teslim olma, kendini satmadır. İktidar bilmenin, resmi ahlakın bir parçası haline gelmedir. Bilim adamı ve birçok bilgesel tutumun etkisiz hatta amaçlarına ters toplumun aleyhinde rol oynamaları bu bağlantıyı ihmal etmelerinden ileri gelmektedir. Çağımızda daha da yaygınlaşan sadece ahlakla, bilimle veya politikayla ilgilenmek tüm felaketlerin kapısını açık tutan tehlikeli bir yaklaşımdır. Belki de en çok gerekli olan günümüzde bu kopukluğu giderecek bir tutumu etkin kılmaktır ki, bunun da en açık ifadesi yetkin bir parti zihniyetine ulaşmaktır. Bu anlamda yaptığımız parti zihniyeti tanımlaması büyük önem taşımaktadır. Zihniyetin bu tarzını esas alıp uygulanır kılmadıkça, real sosyalizm, sosyal demokrat ve ulusal kurtuluşçuların içine düştüğü çıkmazlardan, sistemin yedek gücü haline gelmekten kurtulamayız. Dolayısıyla yeniden yapılanmaya giderken, parti tanımının zihniyet ögesine birincil önemi veriyoruz. Parti bu yönüyle, zihniyet yapısıyla ne kadar güçlü ise, programını yetkin strateji ve taktiklerle o denli güçlü doğruya yakın yürütebilir. Aksi halde en kazanılmış adımları tekrar kaybetmekten kurtulamaz. Hatta başarılmış devrimlerden sonra kurulmuş yapılanmaların yıkılmalarını önleyemez. Sovyet sosyalizmi bu yönleriyle de öğreticidir. Mesele sadece teori ve pratik birlikteliği değildir. ''Nasıl, hangi içerikte bir teori, bir parti zihniyetine dayanarak parti yürütüyoruz?'' sorusu önemlidir. İçeriği net ve amaca göre tanımlanmamış bir teori ve parti zihniyeti sonuçta yol açacağı pratikteki hatalı yanlış gelişmelerin etkenine dönüşmüş olur. Bu nedenle teori pratik birlikteliği sağlam döşenmelidir. Teorik sağlamlık kendini programa yansıttığında anlamlı olabilir. Bir parti için program... Toplumsal dönüşümün temel kriterlerini ifade eder. Program oluşturmayan, oluşturup da özümseyemeyen bir topluluğa parti demek zordur. Parti kelime anlamı olarak da dar, bölüm, parça anlamına gelir. Uzun bir tarihi serüveni vardır. Toplumdaki ilk tecrübeli, yol gösterici gruba parti demek mümkündür. Hiyerarşinin ilk hakim grubu da partidir. Devlet oluşumuna geçildiğinde yönetici klik aynı zamanda, ideolojik ve pratik örgütleyici grup olarak tahakkümcü partiyi oluşturur. Alttaki toplumu hem zihnen hem üretime koşturup kendine bağlayarak partisiz bırakırlar. Klan, kabile boylarının kendi totemik inançları aslında kendi partileri anlamına da gelir. Topluluk gelenekleri ilkel anlamda partidir. Hazreti İbrahim'in kabilesi tarihte bilinebildiği kadarıyla hem Babil, Asur, Nemrutlarına hem de Mısırlı firavunlara karşı yoksul kabilelerin ilk ciddi özgürlükçü halk partisini temsil eder. Bu parti hem isyancı hem de halkçıdır. İsyancı Halk Partisi de diyebiliriz. Hazreti İsa ise ilk defa Yahudi kabilesini bölerek yoksul kesimin parti hareketini başlatır veya daha önceki yoksulların partisini Esseniler ileri bir aşamaya sıçratır. Hristiyanlık 300 yıl boyunca Roma İmparatorluğuna karşı Yoksulların partisi olarak savaştı. Hazreti Muhammed Mekkele eşrafa karşı yoksullardan küçük bir grupla isyana başlamıştı. İslamiyet içinde hariciler, karmatiler, aleviler aynı yoksul kabile kesimlerini proleter unsurları temsil eden parti hareketleri olarak değerlendirilebilir. Ortaçağın mezhepleri birer partidir. Sınıfsal ve zihniyet durumlarına bağlı olarak toplumsal bir kesimi temsil ederler. ...kapitalist sistemin parti düzeni bilinmektedir. Tarih boyunca... ...tüm bu geleneksel hareketlerin... ...inançları, örgütleri... ...birer program ve örgüt değerindedir. Program üzerinde... ...net anlaşılan, bağlı kalınan... ...uygulama değeri olan toplumsal akidelerdir. Yani ilke haline getirilmiş... ...düşünce ve inanç değerleridir. İlkelerine en çok bağlı olmayı bilenler... ...bunu tüm yaşamlarında... ...yaşatmayı başaranlardır. İlkesiz, programsız olmak... ...hedefsiz... Her esen rüzgara kapılmak, kendi kişisel zaaf ve hırslarına kapılmak anlamına da gelir. O halde kendini büyük çabalarla edinilmiş bir teorik, ahlaki ve politik zihniyete dayandıran daha somut toplumsal dönüşüm ilkeleri olarak programa bağlayanlar partileşmede en önemli bir adımı atmış sayılırlar. Bu iki adımı atamayanların partileşmesi sakattır veya sempatizanlıktan öteye gitmez. Partileşme çok ciddi bir iştir belki de onlarca yıl yoğunlaşmayı, nefsini terbiye etmeyi ve erdem yeterek kazanmayı gerektirir. Örneğin dinler ve mezhepler tarihinde 40 yıl bir mağarada kendini terbiye eden aziz ve azizelere rastlamaktayız. Her üç büyük dinde, budacılıkta bu yönlü tarihi örneklere bolca rastlanmaktadır. Parti zihniyeti ve programına bu tarihsel bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. PKK tarihinde de büyük zihniyet... ...ve ilkesel bağlılık abideleri vardır. Haki, Mazlum... ...Kemal, Mehmet Hayri... ...Ferhat, Mahsum ...Taylan Özgür, Berzan Öztürk... ...Zilan, Beritan, Bermal... ...ve adlarını yazamayacağımız kadar... ...uzun listeler halinde... ...büyük partili olmayı başarmış... ...yoldaşlık örnekleri vardır. Bunların hepsi okunması gereken... ...bir kitap kadar anlam ifade ederler. Buna karşılık... ...hain, dönek, yoz, gevşek... Sefil, ufuksuz, günü birlikçi birçok ögeye de rastlamak mümkündür. Yine hamalvari çalışıp büyük zihniyet ve toplumsal değerden yoksun olanlar da çok sayıda bulunmaktadır. Programlar değişmez veya yenilenmez ilke ve görüşler değildir. Değişim sürekli olduğundan önemli dönemsel süreçlerde program değişikliğine gitmek daha doğru bir yaklaşımdır. Değişmemesi gereken, Toplumun temel ihtiyaçlarına sürekli ve yoğun bir ilgiyle çözüm bulabilme çabaları olarak yeniden partileşme gücünü canlı tutabilmektir. Son nefesine kadar bu inanç ve çabalarla yaşamayı bilmek ve başarmaktır. PKK'de program değişikliğine giderken bu çerçeveyi hatırlayıp göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazılarının sandığı gibi yeniden yapılanmak, ne tasfiyecilik, ne de kendini basit bir dernek seviyesine indirgemek anlamına gelir. PKK'de yeniden yapılanmaya hükmedecek zihniyet, dünyamızın temel güçlerinden teorik görüşlerimiz konusunda savunmalarımızın birçok bölümünde açımlamaya çalıştık. Evren, doğa, fizik, kimya, biyoloji, insan ve toplumu konusunda vardığımız sistematik görüşler olarak teorimizin özelliklerine sık sık değindik. Kozmostan kuantuma Evrenin ilk oluşumundan insan düşüncesine kadar teorik yaklaşımlarımız en azından tanımlanma düzeyinde aydınlatılmıştır. Tekrarlamak yerine gerektiğinde ilgili konulara yansıtmaya devam edeceğiz. Yani hep teorik hareket ediyoruz. Teorik olmayanlar parti hareketine kolay kolay önderlik edemez. Teorik güçlenmeyle kadar sağlarsak pratik çözümleyicilik de o oranda gelişir, yapılanma başarılır. Program üzerinde durmaya ihtiyaç vardır devam edelim. Çağımızda parti programları alışılageldiği üzere dört ana bölümden oluşur. Siyasal, sosyal, ekonomik ve bireysel haklar düzlemi olarak. Siyasal düzlemde devlet ve rejim sorunları irdelenerek yerine konulmak istenen siyasal düzenlemeler ilkeler düzeyinde belirlenir. Şimdiye kadarki çözümlemelerimizden anlaşıldığı üzere yeni partileşmemizin Türkiye ve Kürdistan somutuna ilişkin siyasi yaklaşımları çözümlenmeye çalışılmıştır. Devlet ve siyasete ilişkin sosyolojik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Devletin oligarşik ve antidemokratik özelliklerine dikkat çekilmiştir. Demokrasi söylem düzeyinde olmasına karşılık öze ilişkin adım atılmamıştır. Kürt sorununda bu husus kanıtlanmaktadır. Siyasal alan demokratikleşmiş olmaktan uzaktır. Özellikle tüm partiler siyasal alanda devletin propaganda ve ajitasyon kolu olarak çalışmaktadır. Toplumun demokratikleşme özlemi güçlü olmasına karşın devletçi geleneğin ağır etkisi yüzünden kendini sivil toplum, insan hakları, çevre ve kadın özgürlüğüne doğru demokratikleştirememektedir.